Evet öğretmenlerim psikoloji dersimizde 6. dersimiz devam ediyoruz. Ben tekrar hatırlatayım. Ee, Facebook'ta ve Instagram'da benim hocam Okul Enstitli gruplarına lütfen dahil olunuz arkadaşlar. Oradan soru çözümleri yapmaya başlayacağız ilerleyen zamanlarda. Evet en son neyi anlattık arkadaşlar? En son duyum anlattık. Ardından bizim için algıyı anlattık. Algaslarından bahsettik olabildiğince. şey Şimdi sıra geldi. Bellek başlığımız arkadaşlar. Bellek başlığında tabii ki de bellek deyince aklımıza bilgi bu kuramındaki bellek ve unsura geliyor öğretmenlerim. Hem bir kısa çizeyim şöyle arkadaşlar. Ardından tekrar beraber tek tek bunları ifade etmeye çalışacağız. Öğretmen bizim ne kadar duyu organımız varsa, ne kadar duyu organımız varsa tatma, görme, duyma, dokunma gibi gibi gibi o kadar arkadaşlar dışarıdan uyarıcı alabiliriz. İşte öğretmen bu duyu organlarımız aracılığıyla çevreden Uyarıcılar ilk geldiği yere öğretmenlerim bizim için duysal kayıt olur. Duysal kayıt olur arkadaşlar. Duysal kayıttaki diğer ismi ise ikonik bellektir. İkonik bellektir öğretmenlerim. Burada öğretmenlerim bilgi ilk geldiği yer burası. Geldikten sonra bilginin ikinci geçtiği yer ise kısa süreli bellektir. Kısa süreli bellektir arkadaşlar. Kısa süreli belleğin diğer ismi işleyen bellektir. Bakın işlemsel değil ha tamam mı? İşleyen bellektir. Çalışan bellektir. Aktif bellektir. Bir tane ben ekliyorum buraya arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Sadece benim eklediğim bir şey. O da amele bellektir. Amele bellek. Hocam niye öyle dedin? Çünkü arkadaşlar bütün işi gücü yapan kısa süre bellektir. Yani bilgisayarın işlemcisidir arkadaşlar. Ardından bizim için arkadaşlar son belleğimizde. Uzun süreli bellek olacaktır. Son bellekte uzun süreli bellektir arkadaşlar. Uzun süreli bellekte benim için aslında depo bellektir öğretmenlerim. Depo bellektir. Ve arkadaşlar uzun süreli bellekte de bilgilerin evet buraya işlenmesine göre arkadaşlar bellek türlerimiz vardır. Bu bellek türlerden bir tanesi arkadaşlar bizim için episodik bellek. Evet bir diğer belleyim öğretmenlerim bizim için semantik bellek. Bir diğer öğretmenim bizim için prosedürel bellektir. Prosedürel bellektir arkadaşlar. Evet prosedürel belleğin bir diğer ismi öğretmenlerim işlemsel bellektir. İşlemsel bellektir. Semantik belleğin bir diğer ismi anlamsal bellektir. Evet episodik bellek ise bizim için anısal bellek ya da öz yaşamsal bellektir arkadaşlar. Aynı zamanda evet episodik bellek ile anlamsal belleğe biz arkadaşlar ifade edilebilir olan ifade edilen açık bellek adını veririz. Açık bellek adını veririz arkadaşlar. Prosedürel belleyiz öğretmenlerim. İfade edilemeyen ifade edilemeyen yani öğretmenlerim örtük bellek olarak ifade edilir. Tek tek söyleyeceğim niye ifade edilir, niye ifade edilmez, niye örtüktür söyleyeceğim öğretmenlerim. Evet bakın şimdi bilgiler duygusal kayıta geldiğinde arkadaşlar duygusal kayıta bilginin gelebilmesi için bir dikkat unsuru olmalıdır. Biz buna seçici dikkat deriz. Seçici dikkatten sonra öğretmenlerin veri bizim için kısa süre belleğe gönderilme sürecinde arkadaşlar... Algı devreye girer. Algı ne yapıyordu? Algı anlamlandırırdı. Algı anlamlandırırdı. Evet ardından kısa süre bellekten bilginin uzun süre belleğe götürürken arkadaşlar bunu götüren şey de aslında kodlamadır. Kodlama öğretmenlerim bizim için arkadaşlar aynı zamanda bilginin depolanma sürecidir arkadaşlar. Depolanma sürecidir. Edep tabii ki de kotlamanın yanında biz başka e, tekrarları kullanırız, başka öğretmenlerin bellek destekleyici güçlerini kullanırız arkadaşlar. Aktif katılımı da kullanabiliriz. Aktif katılım kullanabiliriz. Buraya çok girmeyeceğim çünkü burası daha çok öğren psikolojisinde bilgi işlemi kuramın verisidir. Ben sadece bellek başlığı altında size belleklerden söz edeceğim arkadaşlar. Bunlarda kısa kısa değinmiş olacağım. O halde ilk belleğimizi öğretmenlerim. Görmüş olduğunuz gibi ilk belleğimiz arkadaşlar bizim için duysal kayıttır. İlk bellek duysal kayıttır. Yani ikonik bellek. Öğretmenlerim duysal kayıt arkadaşlar. Duysal kayıt da duysal bellek. Bizim uyarıcıların ilk geldiği bellektir. Uyarıcıların ilk geldiği bellektir. İlk geldiği bellektir arkadaşlar. Bununla birlikte öğretmenlerim Duysal kayıtın kapasitesi sınırsızdır Bakın öğretmenlerim bir yere baktığınızda Sadece bir yeri görmezsiniz Bunun yanında buraya birçok uyarıcı girmeye Devam eder bu nedenle Kapasitesi sınırsızdır Kapasitesi Sınırsızdır Ancak öğretmenlerim Aynı duyu organından Aynı anda iki uyarıcı geçmez Yani önce beni görürsün Alırsın duysal kayıttan kısaca belliye ardından başka görsel veri alabilirsin. Bu nedenle aynı anda, aynı anda, aynı duy organından, duy organından, evet bir uyarıcı geçebilir, geçebilir. Yani beni dinlerken başka şey dinlersen ikimiz de almakta zorluk çekebilirsin arkadaşlar. Buna bir öğretmen buradaki almış olduğumuz uyarıcılar orijinal formuyla bulunur. Uyarıcılar orijinal formuyla bulunur. Formuyla bulunur. Öğretmenlerim buraya gelen o sınırı soran uyarıcılar arkadaşlar ya kısa süre belli gider. Ya da gitmeden kaybolur. Bu nedenle öğretmen buradaki verinin burada kalış süresi çok kısadır. Kısaca kalır ya kısa süre belli gönderilir ya da yok olur. Bu nedenle kalış süresi kalış süresi çok kısadır. 3-5 saniye civarı çok kısadır. Uyarıcının kalış süresi çok kısadır arkadaşlar. Peki öğretmenlerim bakın şimdi. Burada dikkat ne iş yarıyor? Algı ne işe yarıyor arkadaşlar? Burada öğretmen dikkat aslında. Dikkat. Evet. Benim veriyi duysal kayıt almamdır arkadaşlar. Uyarıcıyı, veriyi duysal kayıta almamdır arkadaşlar. Duysal kayıta almamdır. Evet öğretmen dikkat çekilmeyen bir uyarıcının duysal kayıta alınması ihtimal yoktur. Alınmayan bilgi işlenmez, işlenmeyen bilgi depolanmaz depolanmayan bilgi geri getir davranışa dönüştürmez arkadaşlar. Bu nedenle dikkat ile aldığım veriyi bakın burada uyarıcılar orijinal formüle bulunuyor. Dikkat ile aldığım veriyi kısa süreye belli gönderirken orijinal değil sadeleşmiş halde gönderirim. İşte onu sadeleştiren, işte onu anlamlı hale getiren yani onu en iyi en bütün, en anlamlı, en basit şekilde artık bizim için sadeleştiren unsur algıdır arkadaşlar. Bu nedenle algı algı yazdım arkadaşlar veriyi kısa süreye belleğe kısa süreli belleğe götürülürken götürülürken uyarıcıyı Orijinal değil, sadeleştirir. Uyarıcıyı sadeleştirir arkadaşlar. Yani öğretmenlerim kısa süre bellekte veriler sadeleşmiş halde bulunur. O halde geldim şimdi kısa sürede belli anlatalım. Kısa süre belli anlatalım arkadaşlar. Öğretmen kısa süre bellek bütün işi gücü yapan kısa süre bellektir yani bilgisayarın işlemcisi bütün işi gücü yapan kısa süreli bellektir. Kısa süreli bellektir arkadaşlar. Kısa süreli bellektir. Devam ettim öğretmenlerim. Kısa süreli bellek ne yapar? Bilgiyi işler, işlediği bilgiyi depolar, depolan bilgiyi geri getirip Davranışa dönüştürür. Yazdım. Bilgiyi işler, depolar geri getirip, geri getirip davranışa dönüştürür. Davranışa dönüştürür. Bu nedenle öğretmenlerim, davranışa dönüştüren şey kısa süre bellektir. Bazen bizler durumlara bir anda tepki veririz. De, bir refleksif davranış yaparız arkadaşlar. İşte o refleksif davranışlar doğrudan kısa süre bellekten ortaya çıkan davranışlardır. Hadi geldi bir soru. Aşağıdakilerden hangisi kısa süre bellekte gerçekleşir? A. İlk tanıştığımız günü unutmam. B. Anahtarı koyduğum yeri unutmam. C. Arabanın nasıl kullanılacağını unutmam. D işte atıyorum. Nereli olduğumu unutmam. E şıkkı. Dersi anlatırken sözümün kesilmesiyle kaldığım yeri unutmam. Sorunun doğru cevabı E şıkkıdır arkadaşlar. Bakın burada ne oldu? Davranışa dönüştürürken sözüm kesildi. Davranışa dönüşme kısa sürede gerçekleştiği için işte burada bilgi kaybolmuştur. Bu nedenle davranışa dönüşme kısa süreli bellekte gerçekleşir arkadaşlar. Devam ettim. Kısa süre belli kapasitesi sınırlı, sınırsız değildir arkadaşlar. Süresi de birim kapasitesi sınırlıdır. O halde yazdım. Süresi sınırlıdır arkadaşlar. Süresi sınırlıdır. Ortalama öğretmenlerim maksimum 20 saniyelik bir süresi vardır. Nasıl yani? Şöyle arkadaşlar başınıza mutlaka gelmiştir öğretmenlerim. Bir şeyi almaya giderken ya da bir şey sana söylendiğinde aradan belli süre geçtiğinde bunu unutabilirsin. Bu nedenle öğretmenlerim süresini arttırmak için arkadaşlar sürekli tekrar yapılır. O halde yazdım süre arttırmak için süreyi arttırmak için sürekli tekrar yapılır. Evet o halde sürekli tekrar ne arkadaşlar? O halde sürekli tekrar ne? öğretmen sürekli tekrar. Sürekli tekrar. Niye kullanılır? Evet birim süresini arttırmak için kullanılır. Kısa süre bellekte süreyi arttırmak için kullanılır. Örnek arkadaşlar. Benim hep küçüklüğe başıma gelirdi. Bizim evle bakkal arası ki bakkal da Ali bakkalımızda Bir 3-5 dakika sürerdi arkadaşlar. Annem bana derdi ki oğlum git hasan işte bakkaldan ekmek, yoğurt, yumurta al gel derdi. Üstüne karnına kendine bir şey al oğlum derdi. Ben giderdim bakkala arkadaşlar. E uzak. Bakkala vardığımda derdi ki bana Alamca, "Hasan oğlum ne istiyorsun?" derdi. Derdim, "Alamca, üstüne bir şey alacağım ama annem yedi unuttum." derdim. Geri dönerdim. "Anne unutmuşum ben." derdim. Annem va dedi ki bir gün, "Oğlum bak." dedi kısa süre belleyin dedi birim süresi sınır dedi. Bundan dolayı oğlum dedi o baklala giderken dedi içinden saya saya git oğlum dedi. Annem de biliyor iş tavuk kurumunu. Ben de arkadaşlar çıktım yola giderken ne yapıyordum? Ekmek yoğurt yumurta, ekmek yoğurt yumurta, ekmek yoğurt yumurta bakın her bir tekrarda 20 saniye kazandım arkadaşlar. Bu nedenle örnek ekmek yoğurt yumurta Teknede gittim arkadaşlar. Devam etme öğretmenlerim. Yine kısa süre bellekteyim. Öğretmenim kısa süre belleğin birim süre sınırlı olduğu gibi birim kapasitesi de sınırlıdır. Birim kapasitesi de sınırlıdır. Öğretmenlerim 7 artı eksi 7 artı eksi 2 birimlik veri alabilir arkadaşlar. Peki birim kapasitesi sınırlıysa arkadaşlar bunun için ne yapmak lazım? Birim kapasitesini arttırmak için birim kapasitesini arttırmak için unutmayın arkadaşlar gruplama ya da AÖF kitaplarında şöyle yazmış kümeleme böyle çevirmişler kümeleme kullanılır kullanmış. Bakın diyorum ki öğretmenlerin birim kapasitesi sınırlı. Yani 7 artı eksi 2 birimlik veri. Şimdi benim size söylemiş olduğum sayılır arkadaşlar bana söylemeye çalışın. Söylüyorum şimdi. 2, 4, 3, 5, 2. Söyleyin bakalım be. Muhtemelen hepiniz söylediniz arkadaşlar. Çünkü 5 birimlik veri verdim arkadaşlar ki kapasite 5 birimi rahatça alabiliyor arkadaşlar. Peki sayı arttırayım şimdi arkadaşlar söylüyorum 2, 1, 2, 9, 6, 3, 6, 0, 5, 0, 7. Söylediğim sayı guruklamadıysan bir yere yazmadıysan bunu bana söyleme ihtimalin neredeyse yok arkadaşlar. Peki hocam sen hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum arkadaşlar. Evet. Gruplama ve kümeleme ile ben bu verdiğim veriyi bakın şimdi ne yapıyorum öğretmenlerim. Evet gruplama kümeleme neymiş? Gruplama kümeleme bizim için arkadaşlar birim süre kapasitesini birim kapasitesini artırılmış Bakın verdiğim sayı şuydu. İlk verdiğim sayı arkadaşlar örnek. İlk verdiğim sayı 2, 4, 3, 5, 2 idi. E 5 birimlik veri sıkıntı yoktu arkadaşlar. Her birimi söyledik. Diğer verdiğim sayı ise söyleyeyim tekrar. 2, 1, 2, 9, 6, 3, 6, 0, 5, 0, 7 idi öğretmenlerim. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 birimlik bir veri verdiğimde bunu bana tekrar söyleyemediniz. Peki ne yapmak gerekiyor öğretmenlerim? Gruplamak gerekiyor. Yani 212, 963, 605, 07. Bakın ne yaptım gruplama ile öğretmenlerim? 11 birimlik bir veriyi 4 birime düşürdük arkadaşlar. İşte bu da bizim için gruplama, kümeleme yöntemi oldu. Anlaştık? Evet devam ettim öğretmenlerim. Kısa süre bellekte şunu atlamadan geçelim. Söyledik ama. Duysal kayıtta orijinal formuyla bulunan bilgiler arkadaşlar sadeleşmiştir. Yani buradaki uyarıcılar sadeleşmiş halde bulunur. Uyarıcılar sadeleşmiş halde bulunur arkadaşlar. Bulunur. Evet geldik şimdi bilginin bizim için uzun süre belleğe gönderilme süreci arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Burası kalsın böyle. Evet herhalde tertemiz sildik. Evet öğretmenlerim. Bilginin kısa süre bellekten uzun süre belleğe yani buradan buraya götürülme süreci öğretmenlerim. Öğretmenlerim bizler bilgiyi depolarken kodlama yöntemini kullanabiliriz. Tekrar ile bilgiyi öğrenebilir, yani kodlayabiliriz. Aktif katılım yaparak yaşayarak öğrenebiliriz arkadaşlar. Bir de öğretmenlerin bellek destekleyici ipuçlarını kullanabiliriz. Bunları zaten gördüğünüz öğren psikolojisinde. Neler vardı arkadaşlar burada? Şunlar vardı. Bellek destek ipuçlarında. İşte imaj ve sözel eldiği ayırmıştık. Zincirleme vardı. Yazayım birkaç tanesini. Evet bunun yanında arkadaşlar e, imajlarda bizim için kafiye vardı. Akronim vardı. Akrostiş vardı. Anahtar söz vardı. Keyword. Anahtar söz vardı. Yerleştirme loji yöntemi vardı. Yerleştirme loji yöntemi vardı arkadaşlar. Değil mi? Evet. Bunlar benim için kullanmakta olduğum unsurlardan bazılarıydı öğretmenlerim ki Bizim için burada çok da doğrudan kapsamı dışında olan bir konudur. Devam etme öğretmenlerim. Yani ben bilgiyi kodlama tekrar destekleyip işte ve aktif katılımla uzun süreli bellek depoladım. O halde uzun süreli bellek nedir? Uzun süreli bellek nedir? Öğretmenlerim uzun süreli bellek arkadaşlar bizim için tamamen depodur. Tamamen depodur. Uzun süre belleğin USB, uzun süre belleğin kapasitesi sınırsızdır. Kapasitesi sınırsızdır arkadaşlar. Öğretmenlerim, uzun süre bellekte bilgi yok olmaz, geri getirmede problemler yaşanabilir. Bilgi yok olmaz. Geri getirmede Problem yaşanabilir Problem Yaşanabilir arkadaşlar Evet Öğretmen derim uzun süreli Bellekteki bilgiler Böyle haldır huldur atılmaz arkadaşlar Bizim bilgilerimizin Belli başlı niteliğine göre Bellek türlerimiz vardır Arkadaşlar peki Bu bellek türleri nelerdir bir yazayım Bilgiler Bellek Türlerine Göre Depolanır Depolanır arkadaşlar Peki bunlar ne derdi Bakın Bir tanesi demiş Epizodik bellekmiş Bir tanesi epizodik bellekmiş Epizodik bellek yani öğretmenlerim anısal bellektir. Yani burada öğretmenlerim anıların yer aldığı yani geçmişteki yaşamış olduğumuz geçmiş yaşantıların yer aldığı bellektir. Yaşantılar yer alır arkadaşlar. Örnek herhangi bir şey olabilir öğretmenlerim. İlk tanıştığımız gün olabilir veya sevgilinle ilk tanıştığın gün. İlk Tanıştığın gün. Tanıştığın gün. Evet. Dün neler yaşadın, ne yaptın. Buradaki bilgiler de burada yer alır arkadaşlar. Anahtar kelimesi geçmiş ve anılardır. Bir diğer belleğimiz öğretmenlerim. Semantik anlamsal bellek. Semantik anlamsal bellek. Evet bu da öğretmenlerim. Kavramların, tanımların yer aldığı bellektir. Kavramların, tanımların yer aldığı bellektir. Yer aldığı bellektir arkadaşlar. Evet, örneği öğretmenlerim. Anlattım biraz önce. Gruplama nedir? Örneğin öğretmenlerim algı demek ne demektir? Evet bunlar benim için burada alır. Yani benim size anlattıklarım, derste anlattıklarım arkadaşlarım hepsi de bizim için semantik anlamsal bellektir. Yani öğretmenim burada aslında anahtar kelimesi şudur arkadaşlar. Bir şeyin ne olduğuna dair bir araştırmadır. Ne olduğunu gösterir. Yani öğretmen hata kelime aslında ne olacaktır? Üçüncü belleğim ise prosedürel bellek. Yani işlemsel bellektir arkadaşlar. Prosedürel bellek öğretmenlerim bu ne iken bu ise bir şeyin nasıl yapıldığını anlatan bellektir. Bir şeyin. nasıl yapıldığını yapıldığına dair bilgiler içerir. Bilgiler içerir. Yani öğretmen buranın anahtar kelimesi de nasıldır? Daha çok psikomotor davranışlar olduğu söylenir doğrudur arkadaşlar. Örnek arabayı nasıl kullandığım? Arabayı nasıl kullandığım? Yemeği nasıl yaptığı. Yemeği nasıl yaptığı. Bunlar benim işte öğretmenlerim, prosedürel bellek alır. Öğretmenlerim. Dedik ki bizim için episodik ve semantik bellek ifade edilen bellektir. Doğrudan anlatırım, söylerim arkadaşlar. Ancak prosedürel bellek ise ifade edilemeyen örtük bellektir. Niye hocam? Çünkü öğretmenim benim bunları doğrudan anlatma ihtimalim yoktur arkadaşlar. Örneğin soruya diyor ki yemek yapıyorum. Yahu diyor yemeği nasıl bu kadar güzel yaptın diyor. Ya şimdi ben burada ne diyeceğim? Yemeğin nasıl yapıldığını yani anlatma sürecim benim için semantiktir. Ama nasıl yapıldığına dair unsurlar el becerim derim. Sevgimi kattım derim ama bir şey anlatmaya çalışırım. Ya da öğretmenlerim bu dünya koş şampiyonu bir adam vardı. Hüseyin Bond diye birisi. Bu adam bir gün böyle işte dünya rekoru kırdığında spiker koştuğuna dedi ki ya dedi nasıl bu kadar hızlı koşuyorsun dedi adam ona cevap veremedi arkadaşlar nasıl koşuyorum yani koşuyorum bunun cevabı yok değil mi bir şeyle anlatabilir ancak örneğin der ki köpek gibi koşuyorum der hayvan gibi koşuyorum der bir şey anlatabilir hani vardı şu 2 sene önce ÖSS'de şampiyon olan birincisi alan çocuk dediler ya nasıl çalıştın diye çocuk ne dedi cevap veremedi hayvan gibi çalıştım dedi yani bunu doğru da anlatamaz arkadaşlar doğrudur burada daha çok psikomotor veriler vardır arkadaşlar ancak öğretmenleri psikomotor verilen haricinde ekstra bilgi klasik koşullanmadaki unsurlar da vardır. Nasıl sevdiğin, nasıl korktuğun, nasıl hoşlandığın. Adam kadın soruyor sevgilisine ya diyor canım diyor ben nasıl seviyorum anlat bakalım diyor. Şimdi adam ne diyecek şimdi ya nasıl seviyorsun anlatamaz. Bunu başka bir şey anlatmak ne diyor artık seni diyor işte hayvan gibi seviyorum diyor. Köpek gibi seviyorum seni diyor. Dağlığa kadar seni seviyorum. Bak ne yapıyor? Başka bir şey anlatıyor arkadaşlar. Bu nedenle ifade edilemeyen bellek, örtük bellekli ifade ettik arkadaşlar. Evet bellek başlığı sonuna geldik ancak güdülenme diye başlığımız var. Bir 5 dakika da anlatayım arkadaşlar. Ee, güdülenme başlığını ardından devam edelim. Evet güdülenme. Evet, güdülenme öğretmenlerim. Artık konumuz bellekten sonra ne oldu? Güdülenme oldu. Güdülenme oldu. Öğretmen, güdülenme davranışı yapma isteğimizdir. Davranışı yapma isteği. Motivasyonu olacaktır arkadaşlar. Bizim için güdülenme öğretmenlerim. Bir, birinci güdülenme vardır. Bir, ikinci güdülenme vardır. Bir diğeri içsel güdülenmedir. Bir diğer öğretmenlerim dışsal güdülenmedir. Dış sağgüdülenmedir arkadaşlar. Birinci güdülenme fizyolojik doğrultumlardır. Fizyolojiktir. Evet örnek. Evet yeme, içme, uyku, cinsellik. Bunlar benim için birinci olanlardır. Nefes alma. İkinciler ise fizyolojik olmayan yani öğrenilmiş olanlardır. Yani Öğrenilmiştir arkadaşlar. Evet bunlar da öğretmenlerim. Örnek. ikinci bizim için. Öğrenilen şeyler. Ne olabilir? Örneğin evdeki annen olabilir. Örneğin para olabilir. Örneğin not kaygısı olabilir. Bunlar benim için ikinci yani öğrenilenlerdir. İçsel güdülenme ise birazdan söyleyeceğim. Bunlar birinciller ve ikinci aynı zamanda içsel olur. Aynı zamanda ikincililer dışsal olabilir arkadaşlar. İşsel güvenme davranışı belirleyen organizmanın kendisidir arkadaşlar. Davranış belirleyen, belirleyici kendisidir. Yani bir dış unsurdan dolayı yapmaz bunu. Evet, örneğin öğretmenleri. Mesela benim arkadaşlar diyelim ki... Ee, Cazmızda karşı bir ilgim var. Dinlemem benim için işsel güdülenmedir. Sebahattin Ali'yi Turgut'u ben çok severim. Buna da yaptığım araştırmalar bir işsel güdülenmedir arkadaşlar. Doğru mudur? Geometriyi ben çok severim. Onunla ilgili işler yapmam benim için bir işsel güdülenmedir arkadaşlar. Yani örneğin Turgut Uyar ilgisi. Örneğin öğretmenlerim geometriye karşı merakım. Bunlar benim için işseldir öğretmenlerim. Dışsağı güdülenme ise belirleyicisi kendisi değildir. Kendisi değildir. Yani dış bir unsurdan dolayı bunu yapar arkadaşlar. Örnek bak ikincilde. Evde anne kızım oğlum ders çalış. Doğru mudur? Ya da öğretmenlerim patronun gözüne girmek için çok çalışmak değil mi? Patronun gözüne girmek için çok çalışmak. Bu da benim işte öğretmenlerim dış sağlık güdülenme olmuştur. Hadi bir örnek daha vereyim. Bir kadın kendisi için makyaj yapıyorsa nedir bu? Nedir kendisi yapıyorsa? İçseldir. Kendisi için değil de Goca bulmak için makyaj yapıyorsa. Evet bu da ne arkadaşlar? Bizim için dışsal olmuştur. Öğretmenlerim son birkaç tane not yazdıracağım. O da bir tanesi şu. Bakın şimdi buraya bir. Ee, birinci güdülenmeler aynı zamanda benim doğal olarak içsel güdülenmemdir. Yani her birinci güdülenme aynı zamanda içseldir. Ama aksi mümkün değildir arkadaşlar. Yani her içsel birinci değildir. Not, her birinci aynı zamanda aynı zamanda içsel güdülenmedir. Tersi mümkün değildir. Tabii ki de dışsalın içerisinde ikinciller de vardır içsel ikinciler vardı. Vardı yani her öğrenen şey ikincidir. İstiyorsan içselsin der, istemiyorsan dışsalsındır. İkincisi, içsel ile dışsal yer değiştirebilir Şimdi ben buraya yazmıyorum geometriye karşı merakım diye. Ben de sizin gibi sınava hazırlandım arkadaşlar. O sınava hazırlanma sürecimde geometriyi önce sevmiyordum. Ya yapmak zorundaydım istediğim üniversite için. Ankara'ya gelmek istiyordum. E bundan dolayı arkadaşlar ben oturdum, geometriye çabaladım, ettim. Bak dışsaldı. Ama üniversiteye geldiğinde benim geometriye karşı muhteşem bir merakım gelişti arkadaşlar. Bakın ne oldu? Dışsal olan bir süre sonra içselleşti. Hatta içsel olan bir süre sonra dışsallaşabilir. Yani not 2. içsel ve dışsal yer değiştirebilir. İçsel ve dışsal güdülenmeler. Güdülenmeler. Yer. Yer. Değiştirebilir. Evet öğretmenlerim. Bu videomuzda da bellekleri ve güdülenmeyi anlattık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.